Ağzı Allah'tan Elhamdülillahi Rjim. Rabbi'l Alemin. La Cellat ve Salamü Aleyhi Rasulina Muhammed ve Aleyhi ve Sihbi Ejma'in. Muhterem dinleyenler Bakara suresinin 222. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Mushaftan takip etmek isteyenler 34. sayfayı açarlar ve 222. ayet-i kerimeyi bulurlarsa gözleriyle mushafı kulaklarıyla da bizi takip edebilirler. Kur'an-ı Kerim'imiz bizim bu dünya hayatımızda neyi nasıl yapacağımızı öğretmek üzere gönderilmiş bir hayat bilgisi kitabımızdır. Eşyaya karşı hak ve görevlerimizi, insanlara karşı hak ve görevlerimizi, Rabbimize karşı olan hak ve görevlerimizi bize bildirmek üzere indirilmiştir. Bu dünya hayatımızda erkeklerin kadınlara, kadınların da erkeklere ihtiyacı fıtridir. Yani tabiidir. Hem ruhidir, hem de bedeniidir İhtiyacımızdır bizim. Kadınların yaradılışı anlatılırken Rabbim, Onlarda da huzur bulasınız. Aranızda bir sevgi olusun ve merhamete dönüşsün. Merhamet meydanı gelsin için. Eşleriniz yaratıldı diyor Allah Celle Celalü. Ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvajan litaskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme ayet-i kerimesinde. Eşlerimizi de Allah Celle Celaluhu çeşitli, bizi çeşitli şekillerde ve karakterlerde yarattır, yarattığı gibi kadınlarımızı da kendilerine has özelliklerle yaratmıştır. O kadınlara has özelliklerden bir tanesi de kadınlarımızın ergenlik çağına geldiği andan itibaren her ay başı belirli günlerde kendisinden biraz kan akma halidir. Buna Arapça haliyle hayız kelimesini kullanılmış, Türkçe'de ise aybaşı hali denilmiştir. Rabbim o konuya da açıklık getiriyor. Yani her konuda bir açıklık getirdiği ve bize yol gösterdiği gibi Kadınlarımızın ergenlik çağından ihtiyarlama başlangıcı olan belirli bir döneme kadar devam eden bu aybaşı durumlarında eşlerle olan münasebetlerini de bir düzene koymuştur. Kur'an bunu bildirmeseydi biz ne yapardık? Kur'an nazil olmadan önce Medine'deki e, meskun Yahudiler hanımları aybaşı olduğu günlerde yanlarına almazlar, aynı sofrada yemek yemezler, yataklarına almazlar ve yatak odalarına da sokmazlarmış. Her ay en azından üç gün, beş gün, yedi gün neyse aybaşı hali devam ettiği sürece kadınlara göre değişiyor çünkü. Sanki lanetli gibi ayrı bir odada aileden uzak bir şekilde yaşamaya mahkum ederlermiş. Şimdi Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Orada öyle bir adeti görüyorlar. Böyle bir ortamda da Allah Celle Celalü bize en doğru olanını bildirmiş. Ve yeselunuke ani'l mahiyd. Kul huwa eden. Fa tazilun nisa'e fil mahiyd ve la taqrabuhunna hatta yat'hurun. Efendimiz diyor ki Rabbim sana kadınların Ay başı dönemiyle ilgili soru soruyorlar. De ki, evet o kadınlar için bir eziyettir veya o bir eziyettir diyor. Bunu da kadınlarımız daha bizden iyi bilirler. Bir eziyettir. Belirli bir zaman içerisinde hanefi fakihlerine göre üç gün en azı 3, en fazlası 10 gün diye belirlenmiş. Bazı kadınlarımızın 5 günde bitiyor, bazılarındaki 6 günde bitiyor, 4 günde bitenleri var, 7 günde bitenleri var. Yani bu dönem içerisinde hiç değilse o temizliğine dikkat etmesi için bir zorluk çekiyor bir de bedeni zorluklarının ne olduğunu erkeklerin bilmesi mümkün değil. Doktorlarımız bu konuda bir bilgi sunuyorlar ama bilgi bile yaşanan hayatın aynısı değildir. Bu bir eziyettir diyor Rabbim. Siz kadınların aybaşı hali devam ettiği müddet içerisinde Kadınlarınızla cinsel iş ilişkide bulunmayınız Onlar temizleninceye kadar cinsel ilişkide bulunmayınız Diyor Rabbimiz Yani tamamen odalarını dahi ayırın Diyen bir, bir yanlış düşünceden yanlış uygulamadan e, Beriye getiriyor Kur'an-ı Kerim'imiz Aybaşı halindeki kadınlarla beraber yersiniz, beraber yatarsınız, öpüşürsünüz, kucaklaşırsınız. Ancak cinsel ilişkide bulunmazsınız. Bu aybaşı hali devam ettiği sürece. فَإِذَا تَضَهَّرْنَا فَآتُوهُنَّ مِنْ Kadınlar temizlendiklerinde, yani aybaşı hali bittiğinde... Allah'ın emrettiği yerden onlarla birleşiniz diyor. İnna yuhibbut Allah yuhibbu't-tewabine ve yuhibbu'l-mutetahhirin. Allah tövbe edenleri ve Allah temizlenenleri sever diyor Allah Celle Celaluhu. Nisâ hüküm harsunlekum. Fe'tu harzekum en nesitum vegaddimul enfusikum vettakullaha alimu ennakum mülakuhu ve beşşirul müminin kadınlarını sizin için tarladır tarlalarınıza nasıl geliyorsanız nasıl isterseniz öylece geliniz diyor Allah celle celaluhu Bu yine bir yanlış uygulamayı düzeltmek üzere bu ayet-i indirilmiş. Medine'den yerleşik bazı insanları kadın ve koca cinsel ilişkilerinde bir şekil, bir pozisyonda cinsel ilişkide bulunabilirler. Yani kadın altta erkek üstte olmak suretiyle cinsel ilişkide bulunabilirler. Başka türlü olmaz derlermiş. Kur'an-ı Kerim buna açıklık getiriyor. Hayır, öyle değil. Sizin bildiğiniz ve yaptığınız değildir. Kadınlar sizin tarlanızdır. Siz nasıl isterseniz öylece yapınız diyor Allah Celle Celalü. Fakat o kadınlar sizin tarlanızdır ifadesi ve bir de bir önceki ayet-i kerimede fe'atu hunne min haythu emrakumullah. Allah'ın size emrettiği yerden kadınlarınızla cinsel ilişkiye de bulununuz ayet-i kerimesiyle e, kadınlarımızın ee, yani üreme organıyla olan cinsel ilişki yap, e, olacak fakat pozisyonu ne olursa, nasıl olursa olsun hiçbir mahzurunun olmadığını Allah Celle Celaluhu böylece açıklamış oluyor. Yani Medine'nin yerleşik halkından insanların özellikle Yahudilerin Cinsel ilişki yalnız bir tek pozisyonla yapılır. Kadın altta erkek üstte olmalıdır. Batıl inancını ortadan kaldıran bu ayet-i kerime, hedef aynı olmak kaydıyla pozisyonun her çeşidine izin vermiş ve bu konuda da çok açık bir dil kullanmıştır ayet-i kerimemiz kendiniz için iyilikleri önceden yapınız diyor Allah celle celalü. Bu ayet-i kerimeye Kur'an-ı Kerim'de birçok bu cümle tekrarlanır. Ve kaddimu li enfusikum kendiniz için önceden iyilikler takdim ediniz diyor Allah celle celalü. Yani ahirette biz yaptıklarımızı bulacağız. Öyleyse biz bu dünyadan gitmeden İyiliklerimiz bizden önce gitsinler de bizi iyiliklerimiz karşılasın Hani elektriğin filan bulunmadığı dönemlerde insanlar fenerle gidip gelirler karanlık yıllarda. Baba önde gidiyormuş. Ha bir gün baba dermiş ki oğlum ben öldükten sonra benim için işte bir han yap, hamam yap, halka hizmet olarak yol yap, çeşmeler yap, fakirleri doyur. İşte aşhanekur, imaret kur insanları yedir içir, hayvanları sula, her çeşit iyilikleri aman yavrum yap falan dermiş. Bir gün baba önde, oğul arkada, gece karanlığında yatsı namazına gidiyorlar. Fener çocuğun elinde tabii babasına hizmet için elinde feneri o taşıyor. Gece karanlığında elektrik yani şey el feneriyle yürüdünüz mü bilmiyorum ama e, fener arkada olursa sizin gölgeniz sizden çok daha büyük bir şekilde yolun tamamını kaplar kapatır. Işık arkadan geldiği için. Ve de yakından olduğu için gölgeniz yolunuzun tamamını karartır. Baba bakmış önünü göremeyince Oğluna diyormuş ki, oğlum ışığı arkadan tutma, önden tut, diyormuş. Baba arkadan gelen ışık böyle olur, diyormuş o da. Sonra anlatmış oğul baba kendi ahirette göreceğin iyilikleri görmek istediklerini sen kendin yapmalısın, diyormuş. Rabbimiz de bize bunu teklif ediyor. Kendiniz için önceden iyilikler takdim ediniz. Allah'tan sakınınız. İyi bilin ki o Allah'la buluşacaksınız. Ahirette onunla buluşacaksınız. Ve müminlerde de müjdele diyor Allah Celle Celaluhu. Ve la tecalu Allahe urzaten li imanikum en teberru ve tettegu ve tuslihu beynen nası. Vallahu semi'un alim. İyilik yapmanıza, Allah'tan sakınmanıza ve insanların arasını bulmaya yeminlerinizi engel kılmayın diyor Rabbim. Ne güzel. İnsanlarımız yemin ediyor bakınız vallahi bu böyledir, vallahi yapmayacağım, vallahi geleceğim veya gelmeyeceğim gibi yemi sözlerini yeminle kuvvetlendirirler. Bunun bir mahzuru yok. Ancak Rabbim burada bizi uyarıyor. Diyor ki, iyilik yapmanıza yemininiz engel olmasın. Hani Nur suresinde geçer, Hazreti Ebubekir radıyallahu an eli bol cömert bir insandı. Onun himayesinde geçinen çok fakirler vardı. Ama o fakirlerden biri Hazreti Ebubekir'e, Hz. Peygamberimize karşı münafıkların uydurduğu bir iftiraya o da katılmış. O iftirayı o da yaymaya başlayınca Hadret-i Ebu Bekir o adama olan yardımı kesmiş. Rabbim bu konuda Hadret-i Ebu Bekir radıyallahu anh'ı uyarıyor. Yani yeniden vermeye devam etmesini istiyor. Burada da vallahi babamın evine gitmeyeceğim, vallahi abimle konuşmayacağım, vallahi ablamla görüşmeyeceğim gibi İyi olmayan Kötü şeylere e, Yeminlerinizi Kalkan yapmayınız Ya yeminliyim abi tamam ben anladım Yanlışım ama yemin ettiğim Yeminini bozacaksın Ablayın evine gideceksin Vallahi filana iyilik Yapmayacağım abi ona ben iyilik Yaptım yaptım işte kötülük Gördüm abi yapmayacağım İyiliği yapmaya Yemininizi engel Kalkan yapmayınız ...diyor Allah Celle Celaluhu. İnsanların arasına... ...girmeyeceğim abi bundan sonra ben. İnsanların arasına girdim abi ben. Böyle böyle zararlar gördüm. Vallahi bundan sonra... ...yapmayacağım. Yapacağım. Ama yemin ettiğim ...yeminini bozacaksın. Yeminin kefaretini... ...ödeyeceksin. Ve yine iyilik... ...yapmaya... ...insanlar arasını bulmaya... Allah'tan sakınmaya devam edeceksin. Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Burada yeminlerimiz konusunda da bir düzenleme getiriyor Rabbim ve diyor ki: La <Sessizlik> yu'akhidukumullah billaw bi fi eimani kum, ve lakin yu'akhidukum bima kesabet kulub kum, halim. hasıtsız yeminlerinizden dolayı Allah sizi sorumlu tutmaz diyor. Fakihlerimiz yemini üçe ayırmışlar. Bu yemin-i lağv dediğimiz ve bir de yine burada geçen yemin-i münakide dediğimiz yeminler akattümül Ak eymane diye geçer ayet kerimede. Ve bir de Boşa yani yeemi yapılan yeminler. Bu yemin şu, Adam öyle olduğunu zannediyor. Art niyeti yok, diyor ki Vallahi Ahmet geldi. Geldiğini zan ediyordu. Öyle biliyordu. Fakat sonradan öğrenmiş ki ya yanlış biliyormuş onu. Yani gönlünüzden sizin yalan söylemek, birilerini aldatmak niyeti yoktu. Öyle biliyordunuz ama bilginiz yanlış çıkmış. O yanlış çıkan bilginizi doğru bildiğiniz dönemde yaptığınız yeminden dolayı Allah sizi hesaba çekmeyecektir. Ancak kalplerinizde geçeni biliyor Rabbim ondan dolayı hesaba çeker. Hani adam yalan şahitliği yapıyor bile bile yalan söylediğini. Biliyor ve o yalan söylemiş oluyor Ondan dolayı hesaba çekilecektir Bir de gelecekte yapılacak işler için yemin edilir Vallahi işte şunu şöyle yapacağım Bunu böyle yapacağım diyor O yapacağım dediği şeyi yapması gerekir Eğer yapılan şey meşru ise Yani dinime uygunsa Vallahi şarabı içeceğim filan gün ha, Ona uymaması gerekiyor O zaman yeminini bozmalı ve kefaretini ödemelidir Vallahi ablamla konuşmayacağım diyor Konuşmalıdır ve yeminini kefaretini ödemelidir Veya vallahi e, filan işi yapacağım Ki o da meşru bir iş, güzel bir iş onu mutlaka yapmalıdır. Peki yapamadığı takdirde ise o zaman kefaretini ödeyecektir. Allah günahları affeden ve de halim olandır. Yani insanlara karşı, eşyaya karşı, yarattıklarına karşı çok şefkatli, merhametli ve yumuşak davranandır. لِلَّذ۪ينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبْبُّسُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرُ Hanımlarıyla cinsel ilişkide bulunmayacağım diye yemin edenler, ancak dört ay beklerler diyor Rabbim. Şimdi bu da yine cahiliye dönemi Araplarının bir yanlışını, Düzeltiyor Rabbim burada. Cahiliye dönemi Arapları Hanımına vallahi seninle işte iki sene cinsel ilişkide bulunmayacağım seninle yatmayacağım vallahi yatmayacağım seninle beş sene yatmayacağım derlermiş zaman verirlermiş ve iki sene kadın orada ihmal edilmiş olarak kalıyor aynı evde kalıyor. Erkeğin bir sorunu yok. Zina ediyor o. Kadını zina edecek olursa da vurur. Öyle bir cahiliye dönemi adetleri var onlarda. Kur'an-ı Kerim buna da düzenleme getirmiş. En fazla yeminleriniz dört ay için geçerlidir. Peki iki yıl devam ederse, yemin ederse bir adam, ha, o zaman, 4 ay geçince otomatikman boşanma meydana gelir. Kadın özgürleşir. Öbüründe ise boşanamıyordu da. Yani adam diyor ki ben kadınına ben seninle 5 yıl aynı yatakta yatmayacağım. Yemin ediyor. Cahiliye dönemi Arabının yaptığı bu. Kadın boşanıp gidemiyor, başkasıyla evlenemiyor. Rabbim diyor ki bu tür yeminlerinizde Dört ay sonra e, Boşanma yetkisi Kadının eline geçer Yani boşanma meydana gelir <gülüyor> Ric'i talakla Bayine dönüşü dönüşür bu Bayin talakla Tekrar evlenmeyi Devam ettirmek isterlerse Kadının kabul etmesi Gerekir Yani Yani Yetki kadının eline geçmiş olur Ama Farz et ki siz böyle bir yemini Yapacak olursanız Hemen dönersiniz Yani derhal hanımıyla beraber olurlar Ve Kefaretini de öder Yani yemin yaptığından dolayı Kefaretini de öder Feinfa'u <gülüyor> inna اللّٰهَ Gafurur الرَّح۪يمِ Eğer dönerlerse eşlerine Allah günahları affeden ve de merhamet edendir diyor Allah Celle Celaluhu. Bu yemin müddeti içerisinde dönerse kefaretini ödeyecektir ki tavsiye edilen budur. Yani ben bir sene seninle aynı yatakta yatmayacağım diye yemin eden. Dört ay yatmayacağım diyen, beş ay yatmayacağım diyen insanlar veya bir gün, beş gün veya bir ay neyse müddeti hemen günah şeyinden yemininden dönmesi burada tavsiye ediliyor. Ama dört ay eğer sözünü yerine getirir yeminini devam ettirecek olursa. Dört ayda geçecek olursa bu sefer e, boşanmış olurlar. Tekrar hayatlarının döndürülmesi için, devam etmesi için kadının te e, tekrar nikah kıyılması için rızasının olması gerekmektedir. Yani kadın isterse tamam, ben seninden ayrılıyorum, yalnız başıma yaşayacağım veya biriyle evleneceğim deme hakkına sahip oluyor. Ve in hazemuttalaqa fe inallahi alim. Eğer boşanmaya karar vermişlerse, karıyla ile koca boşanmaya karar vermişlerse, bilsinler ki şüphesiz Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Bir kere bunu kadın da erkek de Allah Celle Celalühü'nün her şeyi bildiğini her şeyi işittiğini hatırlarından çıkarmamalıdırlar. Şimdi açıklamaya geçiyor. Eğer karıyla koca evlenmeye karar vermişlerse vel <Sessizlik> mudallaqatu <Sessizlik> yatarb yasna bi enfusihin thalathatu Boşanmış kadınlar kendi başlarına evlenmeden 3 ay başı hali beklerler ay hali beklerler kadınla koca boşanmaya kararı vermişler ve ko koca hanımını boşamış kadın 3 ay başı müddeti bekler Ondan sonra, yani bu iddet metni, müddeti diyoruz. İddet müddeti ki ortalama 3 ay. Ay başı halinin başlangıcı ve sonunu duruma göre değişebilir. 3 üç veya 3,5 üç ay arası değişir. 3,5 ay diyelim. 3,5 aylık bir müddet bekledikten sonra kadın özgürleşir. Özgürleşir derken yani... İsterse dul olarak hayatını devam ettirmeye karar verir, isterse bir başkasıyla evlenebilir. Ancak burada kadına yönelik bir şey var: velaihi lilluhunne enyektumne ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna min bilahi ve liyumil aakhir. O boşanan kadınlar rahimlerinde olan çocuğu gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer bu kadınlar Allah'a ve ahirete iman ediyorlarsa, rahimlerinde olan çocuğu gizlememelidirler diyor Allah Celle Celaluhu. Yani boşanmışlar iddet müddeti içerisinde veya sonrasında, Hamile olduğunu öğrenmiş kadın Kadın hamile olduğunu bildirmelidir Boşandığı eşine de ailesine de e, e, hamile olduğunu bildirmelidir Yani e, boşanmışlar 3 aylık iddet bitmiş otomatikman boşanma meydana gelmiş Derken kadın hamile olduğunu da hissetmiş veya doktor demiş ki sen hamilesin demiş. Bu arada kendisine de bir talip çıkmış. Ee, eğer hamile ise kadının evlenebilmesi için doğumunu yapması şart. Ayet onu düzenliyor ileride gelecek. Hamile kadınlar e, çocuklarını doğurdukları andan itibaren evlenebilirler diye bir ayet kelime gelecek. Burada evlenmemesi, hamile kadının hamile olduğunu hissettiği andan itibaren doğumu yapıncaya kadar e, evlenmemesi gerekiyor. Ama bazıları gizliyormuş ki ayet o konuda açıklık getiriyor. E, hemen boşandıktan sonra hamile olduğunu bildiği halde kimseye söylemeden öbürüyle evleniveriyor. Diyelim üç ay iddet bekledi. Evlendi 3 ay sonra. 6 ay sonra da bir çocuk dünyaya geliyor. 6 e, ayda da e, fakirlerimizin ve bugünkü tıbbımızın da ifade ettiğine göre çocuk e, normal, e, biraz sorunlu olsa da doğup yaşayabiliyor. E, öbür kocada hiç şüphe etmeyebilir. Ama kadın burada yanlış yapmıştır. Onun için Rabbim diyor ki boşanmış kadınlar rahimlerinde eğer çocuk olduklarını bilecek olurlarsa onu gizlemeleri kendilerine helal olmaz diyor. Ve bi ulatihunne hakku bi raddihihi fi zalike in aradu Eşleri eğer kendi aralarında karı koca arayı düzeltmek isteyecek olurlarsa, eşleri, hanımlarını almaya daha layıktırlar, diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi, biraz sonraki gelen ayet-i ile de bağlantılı olacak bu. Boşanmayı, sünni talak dediğimiz bir şekilde gerçekleştirmek gerekiyor. Yani, Sünnete uygun boşanma dediğimiz bir olay var. Bidat olan talak vardır. Sünnete uygun olan talak yani boşanma vardır. E, 229 no'lu ayet-i kerime de de değinilecek buna. Hanımla bey bir araya gelmişler. Daha önce de bir yine ileride gelecek Nisa suresinde gelecek İki eş arasında uyuşmazlıklar meydana gelmiş Ayrılmaya da karar vermişlerse Rabbim bir teklif daha sunuyor Kadının tarafından Kadının güvendiği bir insanla Erkek tarafından erkeğin güvendiği bir insan Veya iki üçte olabilir bunlar en azından bir kişi Tekrar hakemlik yapmaları teklif ediyor. Fabatuh hakemem min ehlihi ve hakemem min ehliha. Kadın tarafından bir hakem, erkek tarafından da bir hakemle ayrılmamayı meydana getirecek görüşmeler yapmalarını Rabbim teklif ediyor. Ki 1400 yıl önce Rabbim'in bize sunduğu bu teklif günümüz dünyasında yeniden canlandırılıyor şu anda şu anda evet her şeyi mahkemelere yüklemeyelim mahkemedeki hakim bey de savcı bey de o ikisini hiç tanımayan insanlardır onun için hem kadının hem de erkeğin çok iyi tanıdığı insanlar devreye girmeleri ve bunların ayrılmalarını önleyecek ve aralarını bulacak tedbirler almaları Rabbim tarafından teklif edilmiş ama buna rağmen, kadınla erkeğin görüşmelerinden, hakemlerin görüşmelerinden ayrılmalarına karar verilmişse o zaman sünni olarak yani sünnete uygul olarak boşanacaklar. Nasıl? Kadın, kocasının evinde beraber yiyorlar, içiyorlar, oturup kalkıyorlar ama bu hayat sürmez hayatım demişler. Boşanmaya karar vermişler. Kadın aybaşı halini görecek. Aybaşı hali bittikten sonra banyosunu yapacak. Beyi onu bir talakla boşayacak. Seni boşadım diyecek. Kadın ayrılıp gitmeyecek. Aynı evde beraber kalacaklar. Beraber yemeklerini yiyecekler. Ve ikinci bir aybaşı hali beklenilecek, hayat devam ediyor. İkinci aybaşı halinde hanım aybaşını bitirip banyosunu yaptıktan sonra ikinci boşamasını da yapmış oluyor. Ve tekrar bekleyecekler. Yine aynı evdeler. Beraber yiyorlar, beraber oturuyorlar. Beraber çay kahvelerini içiyorlar derken üçüncü banyosunu da yapınca burada Rabbim diyor ki ve bu üçüncü aybaşı bitmiş iddet bitiyor ve bu lethun ne hakkı biraddihin ne fidali ki ini aradığı ıslaha eğer karıyla koca arayı tekrar bulmak istiyorlarsa ilk eşin yani o üç, iki talağı boşamış üçüncüyü boşamak üzere o daha layıktır o hanıma dönmeye diyor erkekler müracaatlarını yapsınlar hanımına hanım be şimdi burada aynı evde kalmalarının hikmeti şu aynı evde kalırlarsa birbirlerini arzu ederler üç aya yaymanın faydası da bu üç yayıyor. Bugünkü hukukçularımız da buna biraz dikkat ediyorlar, bakınız. <gülüyor> Birçok davada, hakim özellikle ikisini de dinledikten sonra, şahitleri de dinledikten sonra, yani bunların aslında boşanmak için şartlar oluşmuş, hakime bu kanaat geliyor ama, Diyor ki işte 3 ay sonrasına davanızı tehir ediyorum Veya 6 ay sonrasına tehir ediyorum Diyor Derken bu bakıyorsunuz ki 3 ay sonra dava mahkemeye gelmiyorlar Böyle olaylar da çok oluyor Yani yapılan yanlıştan geriye dönme olayı meydana geliyor Ama İslam hukuku bunu normal kurala bağlamıştır Ve 3 talakla yapılması gerektiği ve bu üç talağın üç aybaşı haline yayılması gerektiğini Rabbim bize tavsiye ediyor. Velahünle mislülledi aleyine Bilmaruf, Velir Ririca aleyhin ne diyorce Vallahu Aziz'ün hakim. Kadınların sizin üzerimizde hakları vardır sizin de onlar üzerinde haklarınız vardır diyor Allah celle celalü. Ve kadın erkeklerin kadınlar üzerinde bedeni olarak bu açıklamadır. Bir üstünlüğü vardır. Allah azizdir, hakimdir diyor Rabbimiz. Bu ayet-i kerimeler kadın erkek münasebetlerini, boşanma hukukunu düzenleyen ayet-i kerimelerdir. Bu ayet-i kerime üzerinde önümüzdeki derste de biraz daha duracağız. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. İyilikten ayrılmayın. Kötülüğe hiç meyletmeyin. Kötülük yapıldığı takdirde siz iyilikle karşılık verin kızdığınız zaman sabredin. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün gülleriniz hayırlı olsun.